Evet Açık Dergi devam ediyor. ikinci yarım saatimizde İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacağımızı söylemiştik. Sevgili dostumuz, gazeteci Burcu Karakaş şu anda bizlerle yayına katıldı. Hoş geldin Burcu. Merhabalar ilk sen. Evet sesini duymak çok güzel. Tekrar yayında, açık radyo yayında. Öncelikle teşekkür edelim. Zaman ayırdığın için. Ee, evet kadınları evet e, uzaktan da olsa bir şekilde buluşabiliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacağız. Ee, seninle e, bu aslında benim kafamda temel tek bir soru var. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nden e, çekilmeyi nasıl oluyor da konuşabiliyoruz gibi, gibi bir soru ama tabii ki e, işte <gülüyor> gazetecilik metotları bu soruyu bu şekilde sormaya da çok el vermeyeceği için şöyle genel bir çerçeve çizelim e, seninle. 2011 yılında e, yasalaşmış bir sözleşmeden bahsediyoruz. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına Türkiye 2011 yılında imza atmıştı. Ve e, birkaç ay kadar önce Norman Kurtuluş'un gerekli prosedürler izlenerek gerekirse geri çekiliriz. E, sözleriyle aslında İstanbul e, Sözleşmesi e, yoğun bir biçimde gündemimize oturdu e, denilebilir. Hakikaten e, insan aklının almadığı kısmını şimdilik paranteze alarak Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu bu İstanbul Sözleşmesi'nin mahiyetinden bahsetmeni isteyeceğim senden. Yani kapsamı ve hedefleri neleri tanımlıyor vs. sana başvurmak istedik bunları iyice tanımlamak için. Tabii ki elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Şimdi 81 maddelik bir sözleşmeden bahsediyoruz 2014 yılından bu yana. E, yürürlükte Türkiye'de biraz tostu hatta tam 6 sene oldu. Yani tabii hani 6 senedir konuşmuyorduk da niye şu anda bir anda konuşuyoruz? Buna biraz sonra evet. senin de söylediğin gibi beraber hani üzerine konuşuruz ama sözleşme toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir sözleşme. Yani en kısa ifadesiyle aslında bu. 81 maddenin tamamına burada hani girecek halimiz yok tabii ki ama mesela bir örnek vereyim. E, ci, e, cinsel şiddet e, mağdurları için kriz merkezleri kurulmasını öngören bir sözleşme. Yani e, buna tecavüz kriz merkezi de diyoruz. Mesela İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de 6 senedir yürürlükte olmasına rağmen tek bir tane bile bu e, merkezlerden kurulmadığını görüyoruz. Onun haricinde belki söylenmeyen maddelerden biri göçmen kadınların örneğin e, şiddete maruz kaldıklarında onlara her türlü desteğin sağlanması gerektiğini öngören bir sözleşme. Bunun haricinde aslında cinsiyet kimliği, cinsel yönelim sebebiyle hiç kimsenin şiddete maruz kalmaması, ayrımcılığa maruz kalmamasını savunan ve bununla ilgili olarak devletin her türlü sorumluluğu alması gerektiğini ifade eden bir sözleşme. Şimdi böyle söylendiği zaman her şey kulağa çok hoş geliyor. Burada tabii ki temel argümanlardan biri bunun aileyi yıktığı. Şimdi sözleşmeye baktığınız zaman kadınların aslında güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani bunu savunan bir sözleşme. Kadınların güçlenmesi ne demek? Yani hiçbir şekilde şiddete maruz kalmaması ama şiddete maruz kaldıkları zamanda da bulundukları yerden çıkmaları ve bununla ilgili devletin her türlü önlemi alması gerektiğini söyleyen ve tabii sadece burada fiziksel şiddetten bahsetmiyoruz. Şiddetin her türlüsüne yönelik devletin e, kadınlar diyoruz devamlı ama aslında LGBT artılar içinde tabii ki böyle geçerli. O yüzden aslında toplumsal e, cinsiyet eşitliği diyoruz. Ya yani Kadın erkek eşitliğini savunan e, ve bu eşitliğin aslında müfredat dahil her yerde, her kurumda, sivil toplum açısından da böyle, medya açısından da böyle sorumluluklar getiren bir sözleşmeden bahsediyoruz. Yani aslında eşitliği savunan kadını güçlendiren ve hiç kimsenin toplumsal e, e, yani hiç kimsenin daha doğrusu cinsiyet kimli ya da işte cinsel yönelimin sebebi hiçlere işte maruz kalmaması ayrımcılığa maruz kalmaması gereken bir sözleşme bunu işte bunu savunan bir sözleşmeden bahsediyoruz evet ve bir de şöyle bir kısmı da var aslında ee, yani Devlet tarafına da büyük sorumluluklar getiren de bir sözleşme İlginç olan aslında ilk verdiğin örnek mesela uygulanmayan e, bir maddesini e, kapsamaktaydı. Aslına bakarsan İstanbul Sözleşmesi'ni bu taraftan e, tartışmak, e, 6 yıldan bu yana ne kadar tabii. efektif aslında yürürlük olup evet. olmadığını tartışmak gerekiyordu galiba değil mi? Hı hı. Tabii ki tabii ki. Yani... Şimdi hani sözleşme u, e, uygulanmıyor diyoruz. Şöyle şeylerle karşılaştığımız o, oluyordu. 6 sene az bir zaman değil. E, neticede biz burada hani uluslararası bir sözleşmeden bahsediyoruz. Türkiye'nin taraf olduğu bir söz, sözleşme ama örneğin kadına yönelik şiddet davalarında gördüğümüz bazı hakim ve savcıların sözleşmeden haberdar bile olmadığı. Yani bu hakikaten inanılmaz bir durum. Çünkü hani e, özellikle feminist avukatların hani bu sözleşmeye atıp yaptığını biliyoruz. Çeşitli işte ne bileyim davalarda ya da e, e, mahkemeye gittikleri zaman. Ama orada hakim ya da savcıların bırakın hani bunun uygulanması sözleşmenin varlığından haberdar olmadığını görüyoruz. Yani aslında bizim bu noktada tam olarak senin de söylediğin gibi sözleşmeden el çekilmesini değil sözleşmenin uygulanmayan Maddelerinin neden uygulanmadığını, bu sözleşme neden atıfta bulunmadığını bunu konuşmamız lazım ama e, belki şimdi bunu konuşuruz hani doktata, tabii konu çok başka bir yana çekildi ve bu tartışmayla beraber aslında sözleşmeden haberdar olmayan da birçok insan haberdar oldu. Yani böyle de bir işin trajikomik şeyi var hani neticede dediğim gibi iki senelik bir bahsetmiyoruz e, aslında 6 yıl gibi bir zaman ama işte aileyi yıktığı iddiasıyla biz tekrardan şu anda bunu ne yazık ki bu şekilde Tartışmaya açmış bulundular yani öyle söyleyeyim. Evet tabii yani işaret ettiğin yerde çok önemli bana kalırsa Burcu yani giderek daha çok aslında atıfta bulunulması İstanbul Sözleşmesi'ne. Hatta atıftan da öte bir biçimde yurttaşların İstanbul Sözleşmesi'ne madde madde sahip çıktıkları kampanyaları da evet. izlemeyi sürdürüyoruz. Bu da yani işte böyle tırnak içinde musibet denebilecek bir e, yönlendirmeyle İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı bir hareketin sivil toplum tarafından tamamen e, tersine çevrilip, sözleşmenin ve aslında sözleşmeyle tanınan hakların bir tür savunusuna da dönüştü. Yani tabloyu illa karamsar da çizme, yani daha doğrusu sadece karamsar çizmemek bağlamında, Hı -hı. ona da işaret etmek İyi diye düşünüyorum. Bu hafta mesela çok e, ciddi bir hareketlilik var. Hem de Türkiye çapında sadece İstanbul'da değil takip ettiğini e, düşünüyorum. Kısaca bahsedebilir misin? Hı -hı. Bir de tabii ki bu hani e, pek çok kampanyada düzenlendi. Hakikaten bu sahip çıkma durumu da çok pozitif. Bunda ne kadar zorlansa kasıt bir Hı -hı. E, Şunu belki yani önceki şundan bahsedebiliriz. Şimdi çeşitli argümanlar görüyoruz. Mesela bunlardan biri işte İstanbul Sözleşmesi Yaşatır Ayrımanına karşı madem öyleydi niye o zaman 6 senedir şiddet sürüyor gibi böyle tuhaf tuhaf şeyler görüyoruz. Yani şimdi birincisi sözleşme dediğimiz yani yasal düzenlemeler güvencedir. Şimdi birincisi bu. Şimdi o güvence çok önemli ama diğer taraftan evet. da siz yasal düzenlemeyi, sözleşmeyi, kanunu... Varlığı önemli tabii ki ama uygulamadıktan sonra ne anlamı kalıyor? Yani bir anlamı kalmıyor ama tabii ki bu anlamı kalmaması demek sözleşme ortadan kaldırsın anlamında söylemiyorum. Şimdi bu çok Hı. önemli bir kazanım bir kere. Yani bu arada siz yani şöyle baktığımız zaman Türkiye'de kadın hakları açısından özellikle kadına şiddet açısından 6.284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi ve onun dışında hani işte e, TCK'ya da baktığınız zaman Türk Ceza Kanunu'na ...aslında kadının hakları gayet kağıt üzerinde neredeyse mükemmel olduğu bir ülkeyiz. Yani ekstradan hiçbir şey yapılması gerekmiyor. Yapılması gereken bunların uygulanması. E şimdi İstanbul Sözleşmesi acaba yaşatıyor mu yoksa öyle değil mi ziyade... ...siz bu kanunu uygulayacak kişilere üzerinde yani daha doğrusu kanunu uygulayacak olanların... ...bu sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Şimdi kadınlar evet. neden bu kadar e, galeyana geldi diyeyim yani çünkü tam olarak kelime bu aslında... Yani önce sosyal medya üzerinden senin de söylediğin gibi kampanyalar olduğunu gördük işte sonrasında Chelin um, eksapçı da tunar e Gültekin'in katledilmesinden sonra gördük ve hatta ise bilmiyorum bazı kesimler tarafından eleştirildi halbuki oradaki e, mesaj çok netti biz de öldürmek istemiyoruz diye kadınlar sosyal medya üzerinden şey fotoğraflarını paylaştılar ve bu söyleşmenin de uygulanmasını istediler. Yani çok anlaşılır bir şey. Şimdi ama kadın hareketi Türkiye'de hakikaten en güçlü hareket ve bu sadece sosyal medya üzerinden evet sosyal medya üzerinden belki çoğunlukla organize oluyor ama kadınlar aynı zamanda Sokaktalar yani hani neredeyse kimsenin sesini çıkaramadığı ya da çıkarmaktan intina etti ya da çıkarmaya korktu, korktuğu bir dönemde sokaktalar, evet. sokaktayız çünkü evet. bizim direkt can güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşı karşıyayız. Yani İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de kadınlar açısından çok önemli bir kazanımdır. Bu kazanımın tabii ki de hiç kimse yani hiçbir kadın ya da hiçbir e, lezbiyen, gay, trans, e, geri alınmasını istemez yani niye isteyelim? Çünkü bizim direkt hayatımız söz konusu burada yani bunu konuşmak bile evet. hakikaten çok yani niye biz nasıl böyle bir şey konuşuyoruz? Ama konuşuyoruz çünkü işte bunun birçok sebebi var. Çünkü en başında da söylediğim şeyi belki birazcık açabilirim. Çünkü mevcut iktidar kadını birey e, olarak değil aile içindeki e, yerinden yani oradan görüyor ve orada konumlandırıyor. Yani aileye evet. aile işte e, zeval geliyor. Söylemi de buradan kaynaklanıyor. Çünkü şiddet bir gö gören bir kadın evden giderse ne olur? Kınak içinde o ev işte dağılıyor. E, aile dağılıyor ve bu e, yani dünyanın birçok yerinde muhafazakar iktidarların istediği ya da bu yöndeki politikaları gibi işi Türkiye'de de aynı durum söz konusu. Ya Polonya örneğini söylüyorlar mesela. Ya Polonya yani Polonya Avrupa ülkesi tamam el çekmek istiyor sözleşmeden. E şimdi siz olaya nereden baktığınıza bağlı. Yani Polonya yani. da uzun zamandır çok önemli bir mesele ama oradaki e, işte kadınlar da çok güçlü ve buna yönelik hani e, adımlar atıyorlar. Yani bu Hani onlar el çekiyor, bakın işte biz de yapamayalım. Bunu nasıl bir e, bakış açısıdır acaba demek istiyorum. Yani burada kadın hareketi e, sözleşmeden e, geri adım atılmasının ne kadar büyük bir hak kaybı olduğunu farkında olduğu için gerek sosyal medyada evet. gerek sokakta örgütleniyorlar. Bu şekilde ifade edebilirim. Evet, bugün evrenselde yayınlanan yazında e, aslında irade mefhumuna işaret ediyorsun. Yani siyasi irade mefhumuna. Orada çok, e, bence çok iyi tarif eden, esas problemimizi tarif eden bir paragraf var. Orayı almak istiyorum aslında. E, yasal düzenlemelerin, kanunların, sözleşmelerin varlığı her şeyden önce güvencedir. Az evvel bile söyledim Burcu. Ve bu güvence tarifsiz önemlidir biliyorsun. Diğer yandan yaşatan tek başına kanun veya sözleşme değildir. Yaşatan aynı zamanda düzenlemelerin uygulamasını birebir etkileyen, siyasi iradedir diye belirtmişsin hmm. ve hiç çekincesiz taraf olan hukuki bir metinden el çekmek bir e, iradesizlik göstergesidir e, diyorsun. Aslında evet bu tartışmaları niye aslında ortada bir siyasi irade e, problemi olduğunu teşhis ettiğimiz zaman biraz da cevaplanabiliyormuş gibi geliyor. Tam da bu noktada aslında şu anda bunu e, İstanbul Sözleşmesini tartışmak belki de hani en önemli siyasi e, gündemimizmiş e, gibi de geliyor. Bu manada da kadın hareket, hareketinin de bugüne kadar e, getirdiği birikimi ve e, yaygınlığıyla e, aslında olabildiğince siyaseti yönlendireceğini e, düşünmemek için de hiçbir sebep. Yok diye e, düşünüyorum. Çünkü hakikaten sözleşmeden geri, el çekilmesine, geri çekilmesine e, ilişkin argümanlar e, dediğin gibi yani Polonya örnek alınırsa belki hani bir şekilde e, şey yapılabilir, hani tasdik edilebilir falan ama e, gerçekten 2020 yılında bizim de kulaklarımıza çok inanamadığımız argümanlar olmak üzere taşıyor. Yazına özellikle dikkat çekmek istediğim bir siyasi irade eksikliği olduğunu. Söylüyorsun işte tam da siyasal alanın doldurulacağı zaman da bu zaman e, gibi gözüküyor. İstanbul Sözleşmesi e, üst başlığında diye bir uzun bir yorumda bulundum. Özür dilerim öncelikle bu kadar uzattığım için ama yazına da özellikle işaret etmek istedim Burcu. Teşekkür ediyorum. Ya Evet aslında bugün zaten biz neden bu sözleşmeyi konuşuyoruz? Tam da aslında e, bundan dolayı yani şimdi siz e, yarım yamalak kadınla erkek eşittir ama derseniz ya da hani bunu bu şekilde ifade ederseniz hani eşitlik dersiniz ama sonrasında ama ile bağlarsanız e, bu başka bir şeye tekabül ediyor. Yani e, biz sonuçta Türkiye e, yargının bağımsız olduğu ülke değil bunu artık yani uçan kuş da biliyor. E şimdi siz çıkıp da işte kürtaj e, cinayettir gibi ifadede bu bulunursanız hastanelerde kürtaj kanun aslında yasal ama yapılmaz hale geliyor. Yani biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden söylüyoruz. Yani Evet. Neden bu kanunlar, evet. ya kanunların uygulanmasında neden böyle bir sıkıntı var, niye var? Çok belli değil mi? Çünkü işte e, kadının hakkında savunulacaksa yani aile içinde, aile bozulmasın diye savunalım. Yani hani sırf kadın olduğumuz için ya da eşcinsel olduğumuz için, lezbiyen olduğumuz için, trans olduğumuz için, insan olduğumuz için haklarımızın savunulmadığını siyaset e, şey, şey, tarafından da bunu görüyoruz. Hani. Aile içi şiddet tabii ki de aile içi şiddet ama hani aile içi şiddeti e, yönelik adımların da orada bireyin hakkını savunan bir taraftan değil aileyi korumak adına olduğunu görüyoruz ve esas sıkıntılı bu. Yani o yüzden kadın erkek eşittir, toplumsal cinsiyet eşitliği olması gereken bir şeydir. Bu şekilde ifadeler duymuyoruz biz. Bunlar böyle yarım yamalak söylendiği zaman olmuyor işte olmuyor yani kanun da olsa olmuyor. Türkiye gibi, bu gibi ülkelerde olmuyor. O yüzden de bu her zaman ben bunu söylüyorum, siyasi iradenin olmaması sebebiyle hala biz bu kadar kadın yönelik şiddet vakalarıyla karşı karşıyayız. Evet ve öyle gözüküyor ki bu e, noktadan sonra da artık İstanbul Sözleşmesi siyasetin önemli e, başlıklarından birisi olacak diye düşünüyorum, düşünmek e, istiyorum, bilmiyorum. Sen nasıl görüyorsun gidişatı evet. tabii ki? Yani işte... E, Şöyle, kadınların bu kazanımdan hiçbir şekilde hani yani ben açıkçası hani daha önceden de tadi etmiştim. Hani işte Kadem'in de en son yaptığı açıklamayı görmüşsünüzdür. Kadem'de hani iktidar yanlısı bir kadın örgütü öyle diyelim. Kadın STK'sı ve hani onlar da İstanbul Sözleşmesi'nden taraf olduklarını açıkladılar. Ben onun birazcık da bir taktik olduğunu düşünüyorum ama hani çünkü bu işte hani tırnak içinde işte Çılgın feministler hani e, tepi gösterdi diye değil de bakın hani kademde sonuçlar buna böyle dedi gibi bir şeyle de hani e, bu tartışma sonlanabilir çünkü biz bugüne kadar aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan direkt sözleşme ile ilgili şey duymadık bu arada yani bunu da tabii belirtelim çünkü kulis haberleri var hep bunları evet. e, duyduk ama birebir bir sözleşme ile ilgili bir açıklamasını da görmedik. O yüzden tabii ki siyasi bir gündem. Yani kadın cinayetleri de politikse nasıl kısa zaten çok siyasi bir şeyden bahsediyoruz. Al kadınlar hani haklarından geri adım atmayacağını ve buna yönelik de iktidarı geri adım attıracağını hatta ben düşünüyorum. yani bu sadece İstanbul Sözleşmesi için değil. Ben yani bizim şu an birçok birçok alanda kadınların hayatına yönelik müdahale söz konusu. Ama görüyoruz ki hani bu hani ideolojiden hangi ideolojiden gelirse gelsin Kadınlar her yerde her türlü şekilde ne yazık işte, maruz kalıyorlar ve bunun çok farkındalar. Yani bu artık hani bu feminist bridge, bilinci geri alamazsınız. Yani aksine bu ancak yükselir yani bu geri alınabilecek bir şey değil. O yüzden biz aslında şu an bunun sonuçlarını görüyoruz. Sonucundan da kastım kadınların bu şekilde tepki vermesinin sebeplerinden biri de tabii ki de bu. Evet ve tüm dünyada hakikaten böyle bir içe çekilme dönemindeyken siyasi e, manada uluslararası bir sözleşmenin de gündemi olması e, oldukça anlaşılır. Evet, İstanbul Sözleşmesi yaşatır deme, demeye devam edeceğiz biz tabii ki. Çok teşekkür ederim Burcu e, katkının için, zaman ayırdığın için. Var mı eklemek istediğin? Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Yani e, ne söyleyeyim, biz söyleyeceğimi söyledik gerçi ama son olarak hani Kadın Hareketi'nin ben. E, her alanda hiçbir şekilde adım atmayacağını düşünüyorum ve bu tarz e, yani gündemlerin de bir şekilde başarısızlıkla sonuçlanacağına inanıyorum. Yani en azından uzun vadede öyle diyelim. Yani zaten hasta söyleşiye başladığımız yerle bitirirsek İstanbul Sözleşmesi'nin hakkıyla uygulanmasını bir ajanda olarak önümüze koymamız gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'ni uygula demek gerekiyor. Bunun vurgusuyla e, istersen e, bitirelim ve takibinde olacağımızın da tabii ki sözünü vererek tekrar teşekkürler Burcu. Ben teşekkür ederim. Açık dergi. Dost